95.0 açık radyoda açık yeşil başlıyor benim Şahin Ben de Ömer Maram ve destekçimiz Nuran Emmbiyaına teşekkür ediyoruz programa başlarken Evet bugün tabi sıcak haberleri ile başlayacağız kaçınılmaz olarak Özellikle de İngiltere'deki haberlerle başlayacağız Dün İngiltere tarihinin en sıcak günü yaşandı bildiğiniz gibi biz Türkiye'de pek henüz fark etmiyoruz ama Avrupa'da özellikle işte portekiz, İspanya, Fransa ve oradan yukarı doğru çıkıktı sıcak hava. Şimdi de İngiltere'de en azından dün öğledi. Bugün galiba bir yağış bekleniyordu ama dün 40 dereceye geçen sıcaklıklar göründü ve çok ilginç tartışmalar yaşandı. Aslında bugün Biraz onlardan da bahsedelim. E, çünkü e, inkarcılara gün doğdu. Yani tam bir e, iklim inkarcıları şöleni yaşandı e, dün e, şeyde. BBC'de bile yani. E, BBC çıkartmıyordu galiba inkarcıları uzunca bir süredir. Fakat e, dün gözlerime inanamadım. Yani araştırdım bu, bu konu şu an adam nerede konuşuyor diye. Altında şey yoktu çünkü. BBC logosu yoktu fakat BBC'nin programcısı olduğunu buldum. Adam çıkıp iklim değişikliği diye bir şey olmadığını bu sıcaklıkların falan gayet normal olduğunu Anladım. anlatıyordu. Değil mi? Evet, evet e, bunları falan da konuşalım ama kısaca durumu özetlersek İngiltere'de 40,3 derece dün e, Lincolnshire e, bölgesinde e, en yüksek olacak şekilde hani ülkenin pek çok yerinde 40 dereceyi geçen sıcaklıklar ölçüde özellikle güneyde ama İskoçya'da da 34,8 İskoçya'nın rekoru kırılmış. Daha önceki rekor 32,9'muş. Bu arada e, görüntüleri gördün mü Ömer abi bilmiyorum. E, Londra'nın her yerinde e, yangınlar e, vardır. Evet, evet. Yani çok enteresan. Böyle e, otoyol ya da işte çevre yolu gibi yerlerin kenarlarındaki çalılıklar yanıyor. E, bazı yerlerde evler ve e, anladığım kadarıyla daha böyle Londra'nın çevresinde tam içinde değil ama çevresindeki böyle atölye gibi çiftlik gibi ya da işte iş yeri gibi e, binalarda ciddi yangınlar var yani Londra'nın her iki tarafı e, yanıyordu böyle bir şey daha önce görülmüş değil benim e, okurmuş da değil zaten yani ne dediğim kadarıyla ben de bir tane şey gördüm mesela trenle e, gidiyorlar. <gülüyor> ya da otobüsle böyle kamu taşımacılığı ve iki yanda da yangınlar var insanlar dehşet içinde seyrediyorlar yani. evet yani şey zaten e, Londra itfaiye e, işte şefliği neyse e, şey ilan etmiş yani büyük olay e, ilan etmiş onlar zaten İngiltere'de bu arada meteoroloji ilk defa tarihinde ilk defa kırmızı alama geçti İtfaiye de benzer bir alarma geçmiş ve insanları işte sakın barbekü yakmayın işte falan diye uyarmış. Hatta bir tane tweet gördüm bir ilin hangi şeyi hatırlamıyorum onun itfaiye şeyi bir tweet atmış. Lütfen şu Çin fenerleri denen şeyleri lütfen kullanmayın artık böyle hani küçük minyatür uçan balon gibi şeyler var ya altında bir şey yanıyor. Onu yakıyorsunuz havaya bırakıyorsunuz. İstanbul'da da çok görüyorum ben onları. Ee, i̇nsanlar dün 40 derece sıcaklıkta her tarafta yangınlar çıkarken bir de onları yakıp etrafa yani havaya atıyorlarmış. Tabii onlar bir süre sonra bir şekilde düşük yangına neden olabiliyor. Yani insanların şey seviyesi de bu bu arada. Yani olayı kavrama seviyesi de e, bu İngiltere'de. E, çok sayıda ölü olduğu söyleniyor. E, tabii henüz bir hesaplanabileceğini sanmıyorum şu anda ama... İngiltere'de sadece binin üzerinde ölüm bekleniyormuş. Bu dünkü sıcak dalgası yani son 1-2 gündür devam eden sıcak dalgası nedeniyle. Şimdi bulamıyorum kaynağını ama Avrupa çapında da 3000'in üzerinde ölüm gerçekleşti. Evet. dair bir şey okudum. Sabahleyin ben. okuduk biz de kısmen şeyde yaptık. Greta Thunberg'in Twitter hesabından gönderdiği bir şey var. New Zealand'den bir alıntı ve bir video var. Yani İspanya'da en az 30'dan fazla yangının işte söndürülmüş ya da kontrol altına alınmış olduğunu söylüyor pazar günü. Fakat Madrid'den Perroi şehrine giden bir trenin içinden gerçekten bir orman yangının içinden geçiyor. Her iki tarafında da trenin. Yani bu inanılmaz bir manzaraydı. Ben böyle bir şeyi hiç görmedim tabii ama görülebileceğine de ihtimal vermiyordum. Bilim insanlarının bütün söylediklerine rağmen. insanlar büyük bir şaşkınlık içinde her iki tarafa da bakarak seyrediyorlar. Baya tren koltuklarına oturmuşlar sıra sıra, sıra. bakıyorlar. Evet. Şaşkınlığa kapılmış durumdalar. Evet. E, fakat tabii e, bunun yanında bu tür görüntülerin paylaşıldığı Twitter'da özellikle bu tür görüntülerin paylaşıldığı e, iletilerin altında inanılmaz bir Ee, başta söylediğim gibi bir inkar şöleni yaşanıyor. Ee, yani kim olduğu belli olmayan bir takım insanların ettiği lafları hadi çok e, ciddiye almayalım diyelim ki ee, işte nedir bu? İşte daha önce hiç mi yangın çıkmadı falan diye yazanlar var veya mesela şey diyorlar e ne olmuş yani oraya sigara atılmıştır o yüzden yanmıştır ne ilgisi var falan diye yazanlar var. Ve neden aynı gün? E, sıcaklıklar 40 dereceye çıkıp e, çıra haline geldiğinde bunların e, tutuştuğunu yani daha önce hiç mi sigara atılmıyordu veya e, dikkatsizlik yapılmıyordu. Bunun kimsenin düşündüğü yok ya da en azından bu insanların. Fakat bunların basında olması asıl büyük problem. Mesela Talk TV diye bir e, yerde e, şimdi tam soyadını bilmiyorum Julia bir şey e, ile Leva Murray kim e, aktivisti Onu konuk etmiş. E, aralarındaki e, konuşmayı izlemenizi e, öneririm. E, akıl durdurucu bir şey. Yani kadının e, inkar e, şeyi, argümanları. Yani tamamen e, mesela şöyle şeyler söylüyor. Nereden çıkartıyorsunuz canım bu şeylerin e, arttığını? Hayır artmıyor. Bu tür felaketler azalıyor diyor mesela. İşte tamamen Don't Look Up filminin olduğu gibi yukarı bak Don't Look Up ay, ay, aynı. Aynen. Aynen. De de, evet. ya, ITV'de de yani Britanya'nın en büyük iki kanalı işte yani biri BBC bi, en eskisi dünyada yani radyo televizyon kuruluşlarından biri olan öbüründe de ITV'de Murdoch grubuna ait milyarder basının ya da medyanın yönettiği bir şey. Bir iklim aktivisti çıkmıştı. O, aynı şeyi yaptılar. Don't look up gibi yani. Daha önce. Ama işte buna karşı da çok ciddi bir Extinction rebellion yok oluş isyanının e, sokak gösterileri vardı. Gözaltına falan da alındılar ama şey yapıyorlar yani. İşte A, ama hangisi de, daha... kırın diyor ya işte. Onlar da besleyen bankaların camlarını kırarak biz, biz şeysiz bir şiddet kullanmayan bir eylem ama bu gidemez diyor yani. Evet, e, bu arada e, şeyde e, Carbon Brief çok güzel bir derleme yapmış bu İngiltere'deki e, sıcak dalgasını basın medya nasıl gördü diye. Orada e, yani Daily Mirror dahi pek çok gazete manşete çıkarmış durumda tabii doğal olarak. Fakat Ee, özellikle köşe yazılarında ya da yorumlarda e, tam bir inkarcılar şeyi e, yani inkarcılar için gün doğmuş durumda. Çünkü normal şartlarda konuşamadıkları şeyleri şimdi e, bu şeyleri alarmist olarak bularak ya da işte alaya alarak falan e, rahatlıkla yapıyorlar. Bunlardan e, yani birkaç örnek e, bulmaya çalışıyorum. Ee, özellikle mesela bilim insanları şeylerin e, bu kırmızı ya da koyu kırmızı haritalar var ya Metopis'in kullandığı. Evet. Işte o, evet. o, o haritaların insanları korkutmak için özel olarak tasarlandığını söylüyor bazıları mesela. Böyle bir şey yok aslında. Ee, bu renkler kullanılmazmış normalde. Bu renkleri insanları korkutmak için e, kullanıyorlar diyor mesela. Korku Peki, salmak. Düşüyor umut. E, meleklerin cinsiyeti. Bize... Meleklerin cinsiyeti neredeyse tartışılıyor. Ee, mesela böyle bir şey ne diyor? Ee, Climate skeptic kim diyor? Brandon O'Neill. Başka benden başka bu e, sıcak dalgası ile ilgili, üzerinde sıcak dalgası üzerinden koparılan bu yeşil hisleriden yorulan kimse yok mu diye yazmış. <gülüyor> mesela. E, Bu e, Daily Telegraph'tan Camilla Tominey diye birisi de e, çalışmayı sevmeyen ya da tembel İngilizler evde kalmak için bir neden daha buldu diye yazmış. E, daha en korkuncunu okuyorum şimdi. Bu da Daily Express'ten e, James Whale diye bir e, köşe yazarı şöyle yazmış. E, Gezegenler hareket ediyor ve birbirine yaklaşıyor. Ee, ve güneşe de daha çok yaklaşıyor. Binlerce yıldır olan bir şey bu. O nedenle iklim e, de dalgalanmalar olur böyle diye yazmış. Yani bunu Daily Express'in mesela köşesinde yazabiliyorlar ve e, sıcak dalgasının ortasında yazıyorlar. Evet ve fakat işte şey yani hakikaten bizde bu kadar bu kadar rezalet olmuyor. Yani evet. ben şimdi bunları gördükçe okudukça sevinmeye başladım yani Türkiye'de bu kadarı e, neyse ki yok yani, çok büyük paralar gidiyor tabi yani muazzam Ne Fransa'da filan da yani Britanya bölgesinde 39.9'a ulaşmış bu e, bir önceki rekordan 4 dereceden fazla büyük yani rekorlar 43, da 43 derece gördüm ben İspanya'da bir 43 derece var Yani Britanya'da daha önceki 35'miş mesela 2002'de kırılan, 20 Hı. yıl önceki Fransa'da yani. Fransa'da, Fransa'da mi? Mi? evet, Britanya'da ha, okay. Britanya serinliğiyle ünlü bir yer zaten Britanya bölgesi 4 dereceyle kırılmış yani gö insanlar gözlerine inanamıyorlar yani. Bu arada Climate Home News'da e, dün, şey, geçen hafta yayınlanan bir haber gözüme çarptı e, yeni bir araştırma yapılmış ve Ee, sıcak ve neme bağlı insanların tolerans seviyesi diye bilinen 35 derecedir diye bilinir diye, işte evet. e, klasik araştırmalara göre bu wet bulb denen ne diyorduk ona wet bulb temperature. Evet böyle. yani ıslak <gülüyor> ıslak ha ıslak termometre sıcaklığı 35 dereceye ulaştığı zaman insanın e, yani iç ısısı E, sabit kalamıyor ve artmaya başlıyor diyebiliyorduk. Şimdi bunu test etmek için bir çalışma yapmışlar ve gönüllü denekleri işte laboratuvarda e, normal günlük aktivitelerini yaptıkları bir laboratuvar ortamı kurmuşlar. İşte yemek yapıyorlar, yemek yiyorlar, bir şeyler oturuyorlar dolaşıyorlar evin içinde falan ve bu arada yavaş yavaş sıcaklığı arttırarak iç sıcaklıklarını yani e, bir küçük mini telemetri hapı dedikleri bir şey yutturup ...içerden, e, vücudun içinden sıcaklığı ölçmeye başlamışlar ve nerede kaç sıcak kaç dereceden itibaren artık insanlar e, lar, o e, normal ateşini diyelim e, doğru tabirle iç şeyini e, kontrol edemiyor ve artmaya başlıyor ve bu sıcaklığın 35 derece değil 31 derece olduğunu bulmuşlar yani 31 derece de. e, yani ıslak termometre sıcaklığı 31 derece yüzde 60 nemde 38 dereceye denk geliyor. Yüzde 80 nemde işte e, kaç olur biraz daha düşük yani 36 dereceye falan denk geliyor yani mesela İstanbul'da genelde olduğu gibi yüzde 80 nem e, ya da yüzde 70 nemde 37 derece 38 derece olduğunda hatta belki biraz daha düşük 36 derecelere geldiğinde aslında e, biraz uzun süre o sıcakla maruz kalırsanız Ve eğer çok da fazla işte e, hareket ediyorsanız, çalışıyorsanız o sırada, su içemiyorsanız, içmiyorsanız falan e, bu ciddi bir şekilde kalp krizi ya da benzeri sonuçlara neden olabilecek ciddi bir hipertermiye yani vücut sıcaklığın artmasına neden olabiliyor. E, bu özellikle tabii 65 yaş üzerinde yaşlılarda falan çok daha önemli çünkü yaşlılarda zaten vücut sıcaklığını dengeleme mekanizmalarında bozulma olmaya başlıyor susama duygusu azalıyor vesaire dolayısıyla bu da önemli bir yeni veri aslında 35 derece değilmiş yani 31 evet, dereceymiş. da derece önemli onu ben de göreyim sonra görmemiştim bir de bir, nerede hatırlamıyorum gördüğümü bir Twitter hesabından bir video birisi kapının hani kapının önündeki videolar oluyor ya. Kapıya kim geldi diye işte kargo bir delikanlı geliyor bir kargo bırakmaya adam evde yok yani evin sahibi evde yok sonradan fark etmiş ama bakınca adam şeyden kargocu delikanlı kapının önünde yere yığılıyor sıcaktan, sıcaktan değil mi? genç bir adam ve o güneşin altında yürümüş, yürümüş belki ve... saatlerce. Yani inanılmaz bir manzara sonradan bırakamadan paketi filan geri gidiyor. Gene devrilerek filan gidiyor. Sonra telefonla bağ kurmuşlar. İşte adam bayağı kaldırılmış bir yere hastaneye filan yani. Böyle şeyler oluyor. Evet yani açık havada çalışanların özellikle yani dikkat etmeleri de diyemiyorum artık. Yani önlem alınması gerekiyor. Yani Çalışma saatlerini değiştirmesi gerekiyor. O gerekirse hani günün en sıcak saatlerinde e, falan. E, en azından ama İngiltere örneğinde, İngiltere'de şöyle dedir, e, onunla bitirelim İngiltere'yi. E, i̇lk defa meteoroloji bir hafta önceden, altı gün önceden falan 40 derece uyarısını yaptı. E, bunun da yani hava tahmin açısından çok e, ileri bir durum olduğu söyleniyor ve Kırmızı alarm işte önce sarı alarm verdiler sonra kırmızı alarma geçtiler falan. En azından işte basını da harekete geçirdiği bir şey e, oldu. Türkiye'de bu olsa acaba ne olur merak ediyorum. Türkiye'de de tabii gazeteler haber yapar ama e, acaba bakanlık özellikle Sağlık Bakanlığı falan bu konuyu ciddiye alır mı bilmiyorum. Hafta sonu biraz sıcaklıklar artacakmış ama baktım şöyle bir. Ee, Meteoroloji Genel Müdürlüğü maksimum günün en yüksek sıcaklığı cumartesi günü İstanbul için 32 derece veriyor. Ee, yani çok büyük bir sıcak dalgası değil gibi görünüyor şimdilik ama e, bunu bilmiyorum. Ee, çok evet, yorumlamayayım. Değişebilir, de, evet değişebilir ama çok fazla. Vindi'ye yani falan da baktım. Hani çok yüksek sıcaklıklar galiba Türkiye'de şimdilik yok. Neyse ki biz bu sene hani Avrupa e, yanıp kavrulurken biz biraz kurtardık Ee, ama tabi orman yangınları açısından özellikle şiddetli rüzgarlar varken risk e, var. Bir de son olarak şeyi söyleyeyim. E, Yeşil Gazete'de yine geçen hafta çıkan bir haber vardı. E, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre e, sıcak dalgalarıyla ya da aşırı sıcaklarla hava kirliliği birleştiği zaman ölüm riski %21 artıyor diyor. E, bu hani bildiğimiz bir konuydu ama özellikle bu Riski artışını net olarak vermesi açısından önemli özellikle tabii yine 75 yaş üzeri demiş burada ve e, kalp hastalığı solunum sorunları olanlarda hava da kirliyse yani şunu söyleyebiliriz burada en basitinden sıcak havada hiç olmazsa e, trafik içerisinde çıkmayın yani e, havanın en kirli olduğu yazın yer caddeler çünkü. Evet hava o kirlenmesi o de güzel. son derece önemli artıyormuş. Bir de senin söylediklerine bir ufak ilavede bulunayım. oluş isyanının işte şeyi, özellikle de Sun gazetesi baş sayfasında bikinili kadınları, kumsala giden insanları ve dondurma mutlu mutlu dondurma yiyen çocukları göstermeyi seçince oluş isyan sözcüsü de yani riskleri yerine bu konudaki hava dalgalanmalarının artan riskleri yerine bunları göstermeyi seçince bu iş feca diyor. Hatta Daily Express de baş sayfasında dünyanın sonu değil ya. Serin kalın ve yolunuza devam edin ifadelerini vermiş. <gülüyor> Ona da protesto ediyorlar. Evet. evet kısa bir müzik arası e, verip ondan sonra Amerika'da olanlarla biraz devam edelim. Çünkü Amerika'da e, bu e, Munch, Manchin miydi? E, Joe Manchin'in e, evet. Bütün e, iklim eyleminin, Biden'ın sabote etmesinin üzerinden e, bir hafta geçti. O konuyu biraz bir bakmak lazım kısaca. Ama kısa bir müzik arası Dio'nun e, 83. doğum günüydü. Dün galiba ya da iki gün önce. E, şimdi ondan The Wonder dinleyelim doğum gününü kutlayalım. Dio'nun 83. yaş gününü kutladık. Dion 83. Di En ben Belmont bileyim. grubu değil mi bir de? Efendim? Dion ve Belmont. Ha, grubunun ismiydi evet. Ismiydi. Evet. E, evet. Şimdi e, New York Times'da e, dün ya da evvelsiz gün çıkan bir haber. Nasıl bir senatör demokratların iklim planını ortadan kaldırdı? Yazı şöyle başlıyor. Coral Devonport ve Lisa Friedman yazısı. Önce E, termik santrallerin e, iklime neden olan kirliliği e, azaltmaları için e, ortaya konan bir planı e, öldürdü diyor. Ardından e, tüketicilerin elektrikli araçlara e, daha az para ödemelerine neden olacak bir başka planı öldürdü. En sonunda da e, bütün bir işte güneş ve şey rüzgar şirketlerine hükümet E, şeylerini, desteğini e, sağlayan planı ortadan kaldırdı ve nihayet e, bütün bir e, Biden'ın iklim planı, bu Build Better Act denen e, Build Better pardon, Build Back Better plan. Build Back e, Better yani, yani build bir back better daha plan. iyi inşa et plan gibi çevrilebilir. evet, evet <gülüyor> Bu planın tamamen senatodan geçmesini tek bir e, bu swing vote denen yani demokratlardan olduğu halde Cumhuriyetçilerle beraber oy kullanan bir senatör olarak West Virginia senatörü senatör Joe Manchin 3 kendisi. Amerika'da bütün diğer senatörlerden daha fazla kampanya parası, kampanya bağışı almış petrol ve gaz şirketlerinden böyle tanınıyor. Aynı zamanda aileden kömür şeyi baronu. Milyon, milyoneri, Gömür baronu. E, ve tek başına e, bir de şey vardı, sinema vardı. E, ama o, o galiba e, pozitif oy vermiş. Bu tek başına, tek oyla e, bu planı ortadan kaldırdı diyor. E, üstelik de bu arada, e, yani bunu yaparken de bir senedir süründürüyordu çünkü. E, bir senedir e, pazarlık yapıyordu. Ve bu pazarlık sırasında bu İşte Alaska'da ve Meksika körfezinde petrol aramaları ve gaz aramalarına izin verilmesi gibi şeyleri de kopardı. Yani bir takım e, bunları pazarlık unsuru olarak ortaya sürmüş. Bu pazarlıkları koparıyor şeyden, Biden'dan ama ona rağmen e, gidip en son gün e, negatif oy veriyor. Ve kendisine niye böyle yaptınız diye, diyen gazeteciye de kapa çeneni diye e, yanıt veriyor. Yani kömür vurguncusu aslında ama tam işte şeyin adamı çok bir mahkemenin deyimiyle de çok ucuza gittiğini söylüyor. Yani çok az paraya bu herifler bunu bütün dünyayı batırabiliyorlar diyor. Ama bugünlerde yani bugün ya da yarın görüşülecek olan önemli bir şey var. Biden son şans olarak geleceğe ilişkin yani son derece düşüyor şeyleri geleceğe ilişkin. Fırsatları azalıyor. Bir daha seçilmesi imkansız gibi gözüküyor zaten. Çok düşük oyları şey yapabilir deniyor bugün. İklim acil durumu tek yani senatodan ya da temsilciler meclisinden geçirmeden böyle bir yetkisi var. Evet ama ondan vazgeçmiş. Bugün şey dün gece bir yerde okudum. Evet epi bir baskı vardı bütün iklim aktivistlerinden. Ee, ama bugün bir konuşma yapacakmış ama iklim acil durumu ilan etmeyecekmiş Biden maalesef. Öyle mi? Yani evet henüz henüz zamanı gelmedi demiş. demiş ne zaman zamanı gelecek acaba çok çok merak ediyorum. Bu Kate Aronoff'un da uh, The New Republic'te çok paylaşılan bir yazısı çıktı. Bütün dün dünkü bir yazı Watching American Democracy melt diye yani Amerikan demokrasi eriyip gidiyor erimesini izleme, izlerken gibi bir şekilde çevirebiliriz herhalde. 9 milyon insan etkileniyormuş bu sıcak dalgasından Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 100 milyon insana yani nüfusun üçte birinden fazlasına da uyarı, uyarı sahasına girmişler. Yani öyle bir durumda bunu yapacak mı yapmayacak mı tartışıyoruz. Evet yani belki inşallah benim duyduğum net bir haber miydi emin değilim ama bir yerde okudum şu anda önümde açık değil. Güvenilir bir yerde okuduğumu hatırlıyorum vazgeçtiğini ama yine de bugünkü haberleri takip etmek lazım. Kate Aronoff'un yazısı ama çok gerçekten etkileyici yani özellikle hem Manchin'in yaptığı hem de tüm diğer şeylerle zamanında aslında şeyin Trump'ın. Kapitol baskını e, ile başlayan bir için aslında nereye geldi? Yani bu e, tamamen partizanlık üzerine kurulu e, bir sistemin nereye e, getirdiğini e, Amerika'yı anlatıyor. E, i̇şte ve tabii şey paralarını, e, fosil yakıt paralarının falan nelere neden olduğunu anlatıyor. Ama evet ucuza gittikleri de e, kesin. Peki, bir şey... ee, ne? Evet ne? evet. bu e, son şeyini de okuyayım e, şey diyor yani bütün bir politik sistemi siyasi sistemin şirket karları için e, e, uyarlandığı bir e, Amerika'ya doğru gidiyoruz bir şey söylüyor yani aslında hep, hep mi böyleydi diye de sormak lazım belki eee Evet, evet, evet, doğru. Evet, bugün de bitiriyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.